Merhaba, Sudan gelen hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ee, bugün Sudan ve Barış'tan bahsedeceğiz, sürdürülebilir yaşamdan ve belgesellerin dönüştürücü gücünden bahsedeceğiz. Böyle renkli bir program olacak. Dünyanın dört bir yanında yaşanan ekolojik, sosyal mücadeleleri ve mevcut düzeni sorgulayan alternatif yaşam pratiklerini... ...belgesellerle Türkiye'nin gündemine taşıyan bir oluşumun öncülerinden bir konuğum var, Pınar Öncel. Pınar'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Evet şimdi 2008'den bu yana her sene Kasım ayında gerçekleştirilen sürdürülebilir Yaşam Film Festivali mimarlarındansın sen de. Ee, bugün pek çok konuda konuşacağız seninle. Daldan dala atlıyoruz ama hepsi aynı ağacın dalları diye düşünüyorum. Böyle <gülüyor> bağlayayım <gülüyor> konuyu. Evet. Ee, Pınar istersen şöyle yapalım. 11 sene önce başlayan. ...sizin başlattığınız Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali nasıl doğdu? ...birazcık ondan bahsedelim, öyle girelim programımıza. Evet, tabii, bizim aslında o dönem kendi ihtiyacımız... Vardı sürdürülebilik alanında çalışmak istiyorduk ve bu kavram yeterince konuşulmuyordu bilinmiyordu anlaşılmıyordu bunun e, görselin etkisiyle çok daha hızlı bir şekilde e, yaygınlaşabileceğini aktarılabileceğini düşünmüştük filmlerden yani özellikle story of stuff şeylerin hikayesi hmm, filmi evet. e, internette yayınlandığında onun e, etkisinden e, etkisine şahit olduk ve e, önemli olduğunu düşündük ve bir grup arkadaşın işte o dönemde birlikte bir şeyler yapma isteğinin meyvesi etkili bir çalışma olacağını düşünerek belgeseller üzerine kurulan bir film festivali düşüncesi aktifleşti. Bizim de hiç ilgi yani ilgi alanımız sürdürülebilirlik ama festival organizasyonuyla alakamız olmadığı halde böyle bir şey soyunduk. Evet yani film festivali düzenlemek hiç kolay bir şey değil kesinlikle. Sabit <gülüyor> edebiliyorum. Dünyanın her yerinden filmler oluyor değil mi? Evet yani her sene bayağı geniş bir tarama yapıyoruz. Biz klasik bir başvuru sistemimiz yok. Kendimiz araştırıyoruz. Hmm. Ve kendimize has kriterlerimiz var. Çözüm odaklı olması, bütüncül bakıyor olması vesaire gibi. O kriterlere uygun olduğunu düşündüğümüz belgesellerden bir seçki oluşturuyoruz. Ve her sene kendine has bir karakteri oluyor o festivali biliyorsun bu senede 22-25 Kasım'daydı İstanbul'da oldu. Hı hı. E, sosyal konularında ağırlıklı ve derinlemesine ele el alındığı bir festivaldi bu sene. Güzel geçti 27 belgesel. Hı hı. E, 2300 civarında bir izlenme oranına ulaştık hı hı, İstanbul'da. Güzel. Yani birebir kişi sayısı değil ama hani e, film bloklarındaki kişileri sayabiliyoruz sadece. Evet. Onların toplamı böyle bir rakam. Ayakta izleme, izlendi, yerlerde Aa, güzel. izlendi. Güzeldi, etkili olduğunu düşünüyoruz. Evet. Şimdi bu sene sadece İstanbul'da yapıldı diye biliyorum. Evet, biraz format değişikliği yaptık. Yani farklı bir şekilde eş zamanlı yapmak yerine diğer şehirlerin... Ha. Kendilerine has ıı, takvimlerini uyduracakları şekilde önümüzdeki e, aylarda yapacakları bir formata geçtik. At, Aralık ha, ayında oldu. bu ay içerisinde bir başvuru süreci, başvuru açacağız. Ondan sonra da göreceğiz yani muhtemelen Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bu dört ay içerisinde yaklaşık on şehirde e, daha festivalin gerçekleşmesini hedefliyoruz. Yani böylece e, Türkiye'nin dört bir yanında sene boyunca sürecek gibi bir şey olacak yani değil Sene mi? boyu Eskine. demesek de aynen. Senenin yarısı hani boyunca. Kadar, aynen öyle bir e, hem coğrafyada yayılma var hem de zamana hmm. yayılma olacak bu sefer. Göreceğiz hmm. bakalım bu sistem nasıl işliyor. Diğer şehirler yani aynı zamanda yapmanın hem güzel tarafları var hmm. hem de zor tarafları var. Yani artıları ve eksileri var. Bunu da deneyimleyeceğiz ve göreceğiz nasıl olduğunu. Biraz evet. daha yerel ekiplerinde sorumluluk almasını isteyeceğiz. Evet çünkü genelde her şey Türkiye'de, İstanbul'da veya Ankara'da büyük Tabii. şehirlerde yapılıyor. Ben hatırlıyorum hani daha küçük şehirlerde, Mersin'de falan, Bodrum'da yapıldığını biliyorum. Tabii yani toplamda 25 farklı şehirde yapıldı şimdiye kadar. 20 şehirde eş yaptığımız oldu. Kayseri, Diyarbakır, Mersin, Trabzon, Artvin yani farklı bölgelerde oldu gerçekleşti hı hı. Çok güzel ee, Türkiye için çok önemli bir şey e, diye düşünüyorum çok önemli bir oluşum Ve 11 senedir sürmesi de hani istikrarın pek olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz Dolayısıyla çok istikrarlı bir giriş e, gidiş görüyorum ben Teşekkür ediyorum size bunun için Şimdi Pınar'cığım bu sene festivalde özellikle suyla ilgili olan iki tane belgesel vardı. Birazcık onlardan bahsetsek mi? Tabii ki kısa film vardı. Her sene değişiyor. Bazen uzun metrajlı çok güzel belgeseller oluyor. Yani o hmm. sene bulabildiklerimizle alakalı. Bu sene bir Amerika'dan... Hangi bölgeydi New Mexico. New Mexico galiba? Evet orada bir nehir de nehrin kenarında yaşayan bir aile var yerli... Hı -hı. Amerika'nın yerlilerinden, onlar bu nehrin kendileri için oradaki yaşam için önemi üzerine hmm. e, bir aslında şiir gibi bir film ve e, şiir gibi bir film gerçekten evet, ruhani kısa, yönü çok evet, kuvvetli. Evet e, yani o nehrin ne anlama geldiğin manevi olarak e, veya e, yaşamdaki her alana yayılacak şekilde. Anlatan Ve bunu bir işe dönüştürmüş. O nehri gelecek kuşaklara o değerleri aktarmak üzere orada turlar düzenleyen. Hı -hı. İşte bir yandan yemek yapıp o, geleneksel yemeği mutfağa tanıtan. Bir yandan Hı -hı. oradaki yaşamı balıkçılığı vesaire hepsini bir paket halinde sunan bir e, aktarım Hı -hı. yapıyorlar. Onunla Hı -hı. ilgili kısa bir film. Diğeri de Eko Pis e, Orta Doğu. Ekopis Ortadoğu'da aslında bir sosyal girişimci olarak Ekopis örgütünü, toplum kuruluşunu kuranlardan olan Gidon Bromberg yanılmıyorsam hı hı. ismi. Onunla yapılan bir röportaj, bir kısa film. Ee, ve e, neden e, motivasyonlarının ne olduğunu Orta Doğu'daki bu çok ciddi bir sorun olan su sorununu çözebilmek için yani ekosistemle ilgili ciddi bir sorun yaratıyor aynı zamanda e, son derecede sorunlu bir bölge çatışmaların evet. olduğu anlaşmazlıkların olduğu burada çalışabilmek için nasıl bir e, örgütlenmeye gittiklerini nasıl başarıya ulaştıklarını anlattıkları kısa bir film gerçekten çok etkileyici biz hı hı. iki sene önce İsrail ve Filistin'e gitmiştik bir ne güzel. Eko hı. Tasarım e, Forumu e, Almanya'daki bir think tank tarafından düzenlenen davetli olarak oraya gittik yaklaşık 10 gün kadar e, gerçekten çok etkileyici bir geziydi ve Eko Peace'in de çalışanlarıyla sunu, tanıştık çeşitli sunumlarını izledik hem Tel Aviv'de hem de e, Filistin'de Betlem yakınlarında hı hı. onların kurduğu bir merkezde kaldık ve gerçekten etkileyici bir sivil toplum kuruluşu etki oranın etkisi de çok yüksek. Evet çok güzel ben de zaten İsrail'e bundan çok çok uzun zaman önce 97 98 arasında gitmiştim bir seneye yakın kaldım orada. Kibutslar var işte Kibuts engevde kalmıştım ben de orada. Biraz böyle şey hani dinleyicilerimizin bilmesi açısından. Herhalde giden ilk Türk bendim ya oraya büyük ihtimalle. <gülüyor> o Kibus'a giden ilk bendim. Ee, şeyi hiç unutmuyorum yani insanların oradaki az su varlığıyla nasıl neler yarattığını hiç unutmuyorum. Çünkü ondan önce Mısır'daydık Pınar. Hı -hı. Ve e, Mısır hani çöl gibi. Ama sonra bir adım atıyorsunuz işte İsrail'e bir adımla geçiyorsunuz. Yani karadan geçtik sonuçta. Hı -hı. Bir bakıyorsun böyle cennet gibi yemyeşil bir yere gelmişsin. Hani suyun çok iyi kullanıldığı bir yer ama işte adil kullanım da çok önemli. Evet. Yani suyun iyi kullanılması sadece bir kesimi ilgilendiren bir şeyse o zaman orada bir şey oluyor değil mi? Adalet yoksa Tabii su ki. adaleti yoksa barış da yok. Kesinlikle yani bizim orada gördüğümüz yani beni en çok etkileyen şey e, İsrail'de ve Filistin'de bir kere oranın gerçeği çok çarpıcı evet. yani birbirine çok yakın yerlerin duvarlarla ayrılmış olması insanların bir yerden bir yere gidemiyor olmaları işte bölgelere ayrılmış A bölgesi, B bölgesi, C bölgesini kavramakta zorlanıyorum. Evet, yani hı. oradaki geçişleri zaten hani araba değiştiriyoruz, araç değiştiriyoruz. Çünkü herkes oradan oraya geçemiyor. Güvenlik, güvenlik kontrolü falan yapılıyor herhalde kimlikler falan Evet mi? ama mesela hı. İsrailli tasarımcıların geçemediği bölgeler var. Biz ayrıca işte Türkiye'den, Almanya'dan gelen grup farklı seyahat yaptık. Farklı bölgelere gidebildik. İşte İsrailler gelemedi oraya veya İsraillerin gelebildiği bir yer vardı Onların oraya gelmesi onlar açısından çok büyük bir heyecan ve stres yarattı yani hı hı. E, alfabe değişiyor e, plakası farklı orada dursa soru sorabilecek mi nasıl karşılanacak inanılmaz bir gerçeklik var orada yani dip dibeler hı hani hı. böyle bir sınır var burası orası burası burası da değil yani iç içe her yer. Çok Hı -hı. az kaynak var. Bu kaynaklar dediğin gibi su başta olmak üzere ve her şey hiçbir şekilde adil paylaşılmıyor. Yani baktığınızda bir tepede bir Avrupa şehri gibi hani bir evet. görüntü var. Hemen karşı tepesinde bambaşka bir gerçeklikle karşı karşıyasınız. İşte biraz gidiyorsunuz. Ee, ne bileyim e, bir e, arabalar işte hurdaların yığıldığı devasa alanlar var işte Filistin'de ve bunu nasıl dönüştürecekler ne yapacaklar hiçbir şey göremiyorsunuz yani belediye hizmetleri vesaire yani hiçbir şeyin sosyal sorunun bu kadar temel Hı hı. de olduğu bir coğrafyada hiçbir şeyin yani ekosistemle ilgili hiçbir sorunun çözülemeyeceğini görüyorsunuz yani oradaki evet. bu iç içelik bu bütün yani bunun gerçekten biz ne kadar iç içe olduğunu anlayamayabiliyoruz yani çevre sorunu diye ayrı bir Başlık Hı -hı. var sanki işte sosyal konular insan hakları işçi hakları sanki bunlar ayrı şeyler ayrı ayrı köşelerde ha, duruyorlar gibi bir konuşuluyor gibi algılanıyor ama orada bunun gerçekten birbirinin içerisinde olduğu birlikte örüldüğü sorunun ve çözümünün ancak birlikte yapılabileceğini çok net bir şekilde görüyorsunuz ve bir çözümsüzlüğün nasıl saçma insanın yüreğini <gülüyor> Sızlatan bir noktaya gelebildiğini gör, görüyorsunuz. Bence orası bir aynı zamanda açık hava müzesi gibi. Yani bir hakikaten hmm. dünyanın çatış, dünyada çatışma olan anlaşmazlık olan her yerde yaşayan insanların gelip orayı görmesi ve deneyimlemesi lazım diye düşünüyorum. Yani bu kadar absürt bu kadar tuhaf. Evet. Yüzüne çarpar gibi. Bir yani gerçeklik insanı. yani inanılır gibi değil ve o yüzden de çok etkilendim ve Eko Peace'ten de çok bu nedenle çok etkili, etkilendik. Çünkü e, ve filminde göstermek istedik kısa filmini hı hı. gerçekten e, sorunu bütüncül bir şekilde ele alan her açıdan çalışıyor. Hem çocuklarla çalışıyorlar hem ...basınla çalışıyorlar... ...hem lobi faaliyeti yapıyorlar... ...üç ülkede de var bu sivil toplum kuruluşu... ...Ördün, Filistin ve İsrail'de... ...aynen evet. orada da ofisleri var... ...herkes kendi ülkesinde... ...kendi politikacılarıyla... E, ...bir kere ortak bir dilleri var... ...yani bu üç ofisin... ...yani örgütün... Evet. ...ortak bir vizyonu var... ...sorunu tespit etmişler... ...bölgesel kalkınma için kardeşim... ...bizim işte... E, ...bir işbirliği yapmamız gerekiyor... ...yani suyla ilgili sorunu çözmemiz... Hani bir Hani sadece hmm. İsrail'in çalışması, sadece veya sadece teknolojiyle çözülebilecek bir, bir şey değil. Genelde öyle oluyor. Ya, hep Aynen. teknoloji. Hadi buraya bir des, desalinasyon tesisi kuralım, her şeyi kurtaralım. Böyle bir şey yok yani. Şimdi bildiğim kadarıyla Kızıl Deniz'de bir desalinasyon tesisi kurmayı planlıyor, üründün. Oradan hmm. gelecek. ...hani denizi tuzundan arındırdıktan sonra, deniz suyunu hı hı. tuzundan arındırdıktan sonra çok böyle kuvvetli tuz... ...çok yüksek konsantrasyonda tuz ve başka materyaller de içeren e, brine dediğimiz İngilizcesi hı hı. bir şey var. Diyorlar ki onu işte oradan çıkan e, brine'ı biz şeye koyabiliriz mesela ölü deniz dediğimiz ölü denize koyabiliriz gerçekten zaten denizi öldürmüşsünüz o deniz insan eliyle öldürüldü yavaş yavaş çok yüksek tuz konsantrasyonu olan bir yer ve her sene benim bildiğim bir metre falan çekiliyor deniz yani hı hı. inanılmaz bir şey şimdi hal böyleyken durumu daha da kronik hale daha da böyle ...şiddetli hale getirebilecek bir şeyi... ...projeyi sunmuşlar... ...ve hani buna tutulan insanlar var... Yani ...teknolojiyle olmuyor bu işler bunlar... ...o kadar güzel anlattın ki... ...insanlar bir araya gelmeden... ...ama her kesimden insan bir araya gelmeden... ...bu iş çözülmeyecek belli yani... ...ve çözülmezse felaket daha da büyüyecek... ...büyüyor da zaten... Evet Görüyoruz. yani çok kırılgan bir ekosistem... ...söz konusu orada çok çok zorlu sosyal koşullardan bahsediyoruz ve insanlar Hı -hı. için kutsal olan bir nehirden bahsediyoruz. Yani evet. bir Ürdün Nehri diyoruz ama aslında neydi nehrinin ismi? Nehri. Şeriyan Nehri. Şeria Hı -hı. Nehri. Şeria mı Nehri Hı -hı. Yani orada doğu yok, kuzeyde. O kaynağında o su bir kere alınıyor. Yani ağırlıklı olarak sanırım İsrail tarafından evet. alınıyor o su Hı -hı. kaynağında. İşte Ürdün ve Filistin de belki bir miktar alıyor. Sonra o nehir kalmıyor. Yani evet. o kutsal olan nehir İsa peygamberin işte vaftiz edildiği işte dünyanın dört bir yanından insanların Hı. gelip orada nehre girip dualarla ilahilerle dalıp çıktığı önemsedikleri bir yer ben gittim e, o vaftiz e, yapı, e, şeyini tekrar ettikleri yaptıkları alana nehir gerçekten içler acısı. Nehir, Nehir diye, diye bir şey, şey yok. yok. Ben de su kaynağından ha. alınmış. O kenarındaki bütün yerleşimlerden gelen atık su hmm. nehre verilmiş. Yani evet. nehirdeki su aslında gerçekten kaynağında doğan bir su değil. Bir atık bir su, bir bulamaç. Azıcık bir şey zaten. ve fosseptik bu... kanalına dönüştü aynen, yani. Aynen. Ve evet. bununla ilgili Eko, Eko PIS Orta Doğu ciddi bir şekilde çalışmalar hmm. yürütüyor. Hem bir yandan işte çocuklarla eğitim çalışmaları yapıyorlar. Çocukların ailelerine gidip iş ...birliğinin ne kadar önemli olduğunu anlatmalarını sağlıyorlar. Evet. Ee, bir yandan... Çocuklar topluma iyitecek. Ben de evet. ona inanıyorum. İklim <gülüyor> <Bir> değişikliği anda... <gülüyor> konusunda da Greta nasıl dünyaya bir ders veriyorsa... ...işte evet. Avustralya'da... Çocuklar okullarını kırıp iklim eylemleri yapıyorlarsa yani çocuklardan öğreneceğiz. Çocuktan evet. al haberi ve şey <gülüyor> barışı. Evet, bir yandan birçok fonla ulaşabiliyorlar ve o fonlarla atık e, su tesisleri kuruyorlar. E, sürekli konferanslar düzenliyorlar, bir araya geliyorlar ve e, çeşitli işte e, projeleri var. İyi neydi Good Neighbor Good Water Neighbor evet su, evet, yani şey. su komşulu evet. projeleri var yani farklı farklı projelerle her kanaldan hem tabandan çalışıyorlar hem de tepeye politikacılarla, politikacılarla yoğun bir karar, karar vericiler karar vericiler üzerinde yoğun etki yaratmak üzerine çalışıyorlar ve çok başarılı olduklarını düşünüyorum evet çok güzel daha devam edeceğiz Pınar ama güzel bir şarkıyla bence ara verelim biz ondan sonra devam edelim şimdi çok güzel bir şarkı var şarkının telaffuzunu söyleyemeyeceğim ama şu anlama geliyor, Ürdün Nehri gibi akmaktır şarkı söylemek diyebiliriz. <Gülüyor> Bunu Naomi Şemer'den dinleyeceğiz şimdi. Laşir azak moliyot yarade You start to the top of the top You're singing, singing, singing and singing You hear the stars in Sudan gelen de konuğum Pınar Öncel, Sürdürebilir Yaşam Film Festivali'nin e, mucitlerinden veya mimarlarından diyelim. Şimdi biraz e, film festivalinden başladık ve aslında toplumu dönüştürücü gücü olan filmlerden yola çıkarak bir tanesinden özellikle Eko Peace Middle East'ten bahsediyorduk. Ondan sonra da bu, projeden, e, hani bu projenin arka planını anlattı biraz Pınar bize. Eko Peace Middle East yani Eko Barış... Orta Doğu değil mi? Doğu, Tam evet. Türkçe'ye çevirirsek öyle bir şey oluyor. 90'lı yıllarda kurulmuş, 94 sanırım bir e, toplantıda öyle farklı Hı, ülkelerden evet, öyle, e, öyle çevre aktivistlerinin bulunduğu bir yer, e, toplantıda temelleri atılmış bir sivil toplum kuruluşu. Evet şimdi e, senelerdir devam ediyorlar yani aslında 25 senedir falan devam eden e, çeyrek asıllık bir şey sivil toplum kuruluşu. Ve 3 tane sorun yaşayan ülkenin içinde hani e, devam eden bir oluşum bu Ürdün, Filistin ve İsrail. Sen şimdi şeyi anlatırken e, Ürdün nehrinin ne hale geldiğini anlatırken ben birazcık nehirle ilgili böyle daha... ...verilerle konuşmak istedim. Şu anda nehrin yüzde 95'i zaten gitmiş durumda. Yani yüzde beşi kalmış, yüzde beş oranında içinden su akan bir nehirden bahsediyoruz. Aynı bu sizin filmde olduğu gibi, sürdürebilir film, Yaşam Film Festivali'nde gösterilen filmde... ...Eco Peace Middle East'de de söylüyor ya, yüzde 95'i gitmiş ve aslında ölmüş yani... ...neredeyse ölmek üzere olan bir nehri yeniden aslında canlandırmaya başladılar... Ee, i̇çinden daha temiz su akıyor çünkü şey oluyor hani suyu bir şekilde arıtıyorlar onun dışında suyu daha verimli bir şekilde kullanıyorlar derken hani sadece nehri restore etmiyorlar bir yandan da toplumu restore ediyorlar Aynen. değil mi Pınar? Aynen Hı? kesinlikle yani zaten ekopisin başarılı olmasının arkasındaki kritik e, neden yaklaşım bu. Her, kan her alanda ele alıyorlar sorunu. Sadece suyla ilgili de çalışmıyorlar. İklim ve enerji konusuyla ilgili de çalışıyorlar. Yani bu sorunların hepsi birbiriyle alakalı. Aynı zamanda toplumun bütün katmanlarıyla çalışıyorlar. Ee, sadece işte bir... E Aktivistlerle çalışmıyorlar, Hı -hı. öğretmenlerle de çalışıyorlar, herkesle çalışıyorlar, basınla ilgileniyorlar, politikacılarla ilgileniyorlar, sosyal soru konularla, çevresel ekolojik konuları ayrı ayrı ele almıyorlar. Yani başarıların Hı -hı. arkasındaki neden kesinlikle bütüncül bir yaklaşım ve işbirliği üzerine kurgulanmış olması yani buna her Hı -hı. zaman vurgu yapıyorlar ve isimleri de o yüzden aslında hani barış ve Hı -hı. su ikisini birlikte ele almaları. Evet. Ee, ya ilginç. şimdi barış ve su deyince genelde insanlar e, anlamıyor. E, şimdi daha çok anlaşılmaya başlandı ama genelde barış e, su dediğimizde su savaşlarından bahsediyorlar. Onunla ilgili birkaç e, bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hani hep şey derler ya böyle e, su krizinin de büyümesiyle iklim değişikliğiyle de birlikte... ...işte geleceğin savaşları petrol yüzünden değil su yüzünden olacak falan diye böyle klasik bir söylem vardır. Olumsuz. Hep bir olumsuz evet. <gülüyor> bir yönden bakma evet aslında birazcık da hani işine de geliyor silah tüccarlarının işte ne bileyim savaşlardan beslenen sanayinin ve toplumların diyelim. Şimdi baktığımız zaman 20. yüzyıldaki savaşların yüzyılı olarak e, kabul ediliyor. E, su meselesi yüzünden sadece çatışma denilebilecek olaylar yaşanmış. Yani bu hani benim söylediğim bir şey değil. 2-3 tane yazarın kitaplarını ben hatim etmiştim. E, tezimi yazarken işte Wolf Westing falan gibi White gibi böyle e, bilinen yazarlar bu konuda şey diyorlar. Geçtiğimiz yüzyılda suyla ilgili 145 antlaşma imzalandı ama e, hiçbir çatış daha doğrusu savaş yaşanmadı genelde e, uluslararası sular çatışmalara ve savaşa değil barışa vesile oluyor bu sayılarda bunu ispatlıyor diyorlar ve şu çok hoşuma gidiyor. Şöyle demişler hepsinde de benzer ifadeler var. Akarsular ve su havzaları etrafında kurulan uygarlıkların tarihi insanlığın doğayla olan diyaloğunun en zengin kaydı. Ve insanlığın kendi içindeki diyaloğunu da en zengin kaydı. Hı hı. Hani senin anlattıkların hep o yönde. Bu sadece bir ekolojik mesele değil yani burada toplumsal bir şeyden... Hani iç içe geçmiş bir meseleden bahsediyoruz değil mi? Evet bizim geçmişte festivalde gösterdiğimiz yani havzalarla ilgili su, nehirlerle ilgili vesaire çok birbirinden farklı filmler var. Hepsini düşündüğümde şöyle bir sen konuşurken gerçekten evet su suy, yani çatışma veya savaş kısmını bir kenara bıraktığımızda suyla ilgili gerçekten çok yanlış birçok uygulama yapmışız. Yapmaya da devam ediyoruz. Su kaynakları, <gülüyor> yani suya e, kötü davranıyoruz. Evet. <gülüyor> Kendimize de kötü davranıyoruz. E, bu böyle bir gerçek var ve belki de dediğin gibi demek ki o kadar e, yapılan e, e, kötü uygulamaların e, belli bir noktasını artık insanlar mecbur kalıyorlar bir işbirliği yapmaya, bir anlaşmaya ve bir şekilde restorasyona, bir Hı -hı. iyileştirmeye gitmeye mecbur kalıyorlar diye düşünüyorum. Yani herhalde öyle bir. Ee, öyle bir Durumun... iyileştirici yakınlaştırıcı bir şey var galiba sun yani etkisi var yani Hayati bir şey ve hmm. e, o, o yakınlaşma olmazsa örneğin Orta Doğu'da bu işbirliği olmazsa hmm. e, Geçici çözümlerle işte ancak 3-5 sene idare edebilirler Yani İsrail'de hmm. muhtemelen e, istese, istersiz kaynağından bütün suyu alsın e, su, hmm. O kaynağında da o su problemle hale geldiğinde ne yapacak evet, Zaten geliyor da yani Gel, gerçekten ki. kirlenmiş bir sudan bahsediyoruz ee, yani bu konu bitmez Pınar'cığım ama programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bir de şeyden bahsedelim diyorum hani çok güzel e, daldan dala atladık. E, son bir dala daha atlayalım. Şimdi bu e, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde filmleri kaçıranların da böyle filmlere tekrar erişebileceği en azından bir kısmına erişebileceği bir mecra da var. Birazcık da ondan bahsedelim mi? E, Öyle tabii kapatalım. ki e, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde gösterilen e, açık kaynak filmler de var. O filmlerin gösterim izinlerini alıp .tv web adresinde yayınlıyoruz Türkçe altyazılarla birlikte. Hmm. Ancak birçok filmin tabii ki gösterim ücretleri vesaire oluyor. Telif ha e hakları nedeniyle. O nedenle hepsini koyamıyoruz oraya. Onlarla hmm. da farklı bir e çalışmayı yapıyoruz şu anda. E kendi kurumunda işte belediyede çalışıyorsanız ne bileyim öğrencilere yönelik bir gösterim yapmak isteyebilirsiniz vesaire. Hmm. E yani insanların e telif hak Ödediği zaman ki biz bayağı bir yönetmenlerle, yapımcılarla dağıtımcı olarak değil ama Türkiye'nin koşulları bu Türkiye'de evet. düzenlendiği zaman işte sizin istediğiniz bu rakamlar çok ödenebilir şeyler değil gibi böyle bir anlaşmalar yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir şey üzerinden ne bileyim bir belediyenin halka açık bir etkinliğinde veya bir şirketin kendi çalışanlarına yönelik bir eğitiminde kullanabileceği şekilde o filmlerin gösterilmesini o şekilde de sağlamaya çalışıyoruz. Hı. Aynı zamanda açık kaynak dediğim gibi gibi, e, olan filmlerde ücretsiz olarak e, internetten izlenebiliyor. Çok güzel. Ben her zaman öğrencilerime üniversitede öğrencilerim var. Onları her zaman öneriyorum. Bazen şey oluyor hem sınıfta gösterebiliyorsunuz hani bu filmleri çünkü hem sürdürülebilirlik hem çevre konusu yani her şeyi dokunmadığı bir alan yok bu filmlerin dolayısıyla çok faydalı oluyor bütün öğretmenlere de buradan onu söyleyelim. Evet maalesef sonuna geldik Pınar çok teşekkürler geldiğin için. Efendim bugün sudan barıştan, sürdürülebilir yaşamdan, belgesellerin dönüştürücü gücünden bahsetmeye çalıştık Pınar'la biraz. Belki çok zıpladık, kopladık ama bence güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Aynı zamanda festival ekibi adında da teşekkür ediyorum. Peki. Sudan Gelen'den bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Sudan Gelen